ve felsefe tarihi alanındaki, fikir tarihi alanlarındaki farklılıklar üzerine bir söyleşi yapacağız. Ama önce hocamızı tanıtmak istiyorum. Kaan hocamız üniversiteyi İstanbul ve Almanya'da okumuştur. Doktorasını 2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Kant ve ebedi barış konusu üzerine çalışmıştır doktorada. 2007 yılında doçent, 2011 yılında da profesör olmuştur. Daha önce çeşitli üniversitelerde çalıştığını ve buralarda üst düzey idari görevler üstlendiğini biliyoruz. Ki zaten bizim Kaan hocamızla tanışıklığımız, ortak çalıştığımız Bahçeşehir Üniversitesi'nden başladı. Ama şu anda hocamız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Felsefe Bölümünde öğretim üyesi ama aynı zamanda da rektör yardımcısı olarak çalışmakta. E, geniş Yelpaze'de ilgi alanları var hocamızın. Antik Yunan. Modern Alman düşüncelerinde ontoloji, epistemoloji ve hermenoitik meseleleri üzerine çalışıyor. Çok e, sayıda telif kitabı ve çeviri kitapları ve makaleleri var. E, Heidegger, Kant, Aristoteles ve Parmenides hakkındaki çalışmalarıyla biliniyor. Şimdi oturup kitaplarını, telif ve çeviri kitaplarını saymaya kalksam program bitecek. O yüzden hocamıza e, hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle olarak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk ya Hocam. Sağ olun. Nazik sözlerin için teşekkür ediyorum. Ee, zevkle, her zaman sizinle sohbet etmek çok büyük bir zevk benim için. İlk sorumla başlamak istiyorum izninizle. Ee, felsefe tarihi ile düşünce tarihi arasındaki içerik ve metodolojik farklardan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Evet, elbette elbette. Ee, Türkiye'de ve dünyada... Çok ilgi uyandıran e, konular e, bunlar. E, düşünce tarihi, fikirler tarihi, felsefe tarihi, kültür tarihi, din işte, tarihi de denilebilir bazı noktalarda. E, bunlar hem Türkiye'de hem ülkemizde hem de dünyada e, bir süredir e, çok aktüel ve e, çok merak ve heyecan uyandıran e, araştırma ve e, yayın e, sahaları Bazen birbirine karışan terimler oluyor orada hocam. Bazen kendimizi çok da yalnız hissediyoruz Derya hocam ben ve çok az sayıda başka kimse Türkiye'deki tam olarak Doğru. düşünce tarihçisi miyiz, fikirler tarihçisi miyiz, felsefe tarihçisi miyiz? insan insanın düşünce serüveninin izini süren vermiyiz, değil mi? Öyle evet. yani karışık katmanlı bir mesele. Evet. Ee, bu burada belki şöyle bir e, e, soruya hani metodolojik ve içerik farklar itibarıyla bakmak gerekirse bir çok genel bir başlık olarak şöyle denilebilir insan insanlığın düşünce tarihi. Diye birden bahsedelim burada en tepede olsun bu kavramların hepsini içine taşıyan terimlerin başlıkların bir düşünce insanlığın düşünce yani insan denilen bir türün biyolojik türün bir düşünsel ürünü var bu düşünsel ürünlerin tarihinin izini sürüyor anlatısını yapıyor. Bunlar içerisinde çeşitli alt gruplar diyelim ki onlar da devasa gruplarının bu alt gruplardan örneğin bir tanesi felsefe tarihi mesela yahut siyasi düşünce tarihi Tarih, veya evet. ne bileyim insanlık tarihi yani şeyi beşeriyet tarihi daha doğrusu bir kültür doğru. tarihi doğru gider belki o ve bu bağlamda. Ee, ve bu bağlamda e, düşünce tarihi işte burada e, şey ve bunların hepsini alt alta topladığımızda bir e, insan insanlık düşünce tarihi üst başlığının alt grupları gibi gözüküyor ama bu alt grupların hepsi bahsettiğim gibi e, büyük büyük kocaman kocaman e, alanlar e, Bunların da bir alt grubu içerisinde mesela İngilizce'de intellectual history denilen değil mi? Hocamın çok Doğru. uzman olduğu bir konu ee, bu. Beraber, hep beraber hocam. Evet, burada da bir işte düşünce insanlarının, düşünürlerin, yazar çizerlerin, entelektüel dünyanın, zihin dünyasının ürünlerini ortaya çıkan ama işte ne diyelim ben sanat eserleri heykel resim ve benzeri sanat eserleri olarak da olabileceği gibi ama ağırlıklı olarak daha ziyade hani kitap üzerinden giden, yazı üzerinden giden giden bir kesinlikle bir dünyayı araştıranlar var. Bu da işte entelektüel tarih diyeyim ben şimdi buna biraz kötü bir çeviriyle. Bu gruplar içerisinde sayın hocamın belirttiği gibi bu gruplar içerisinde biz bunun tarihsel görevini, yerleşimini nerede yer alıyor o dönemin kültürel hayatının, düşünce hayatının, ekonomi hayatının, siyasi, dini hayatının içerisinde oynadığı rolü, taşıdığı anlamı, kendilerini nasıl gördükleri bu insanların, kendi düşünce tarzlarını nasıl ifade ettikleri ve eylemlerini nasıl yorumladıklarını, anlam biçtiklerini bunlara, bunun genel röntgenini çeken diyeyim ben şimdi konu, genel tablosunu oluşturan yahut daha teknik bir ifade kullanayım, bunun toplumsal, düşünsel, hermenoytiğini yapan bir alan bizim alanımız bu düşünce tarihi diyelim şimdi buna kestirme evet, olsun evet evet felsefe tarihinden farklı gördüğümüz gibi bu noktada hem içerek hem metot bakımından çünkü felsefe tarihi hani benim daha ziyade odaklandığım meslek itibariyle odaklandığım konuda hem felsefenin yani felsefecilerin Tarihsel gelişimini anlatırız bir taraftan, başka bir taraftan da felsefe problemlerinin tarihsel gelişimini, açılımını, kapanmasını, yeni yollar bulmasını e, görürüz. Yani bir taraftan sistematik bir felsefe tarihi var, diğer taraftan kronolojik bir felsefe tarihi var, bir başka felsefe tarihi ise problematik üzerinden, sorumsallar üzerinden giden felsefe tarihi var e, işte, ve işte modern günümüzde ise felsefece katkılar nasıl sağlanıyor, güncel meseleleri getiriyor gibi yani eleştirel düşüncenin bir boyutu gibi sanki gözüküyor orada felsefe. Hmm, e, bu, bu, bu bakımdan entelektüel tarihin bir parçası bu aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Fakat e, bu noktada şeyi sormak istiyorum. İkimizin de e, düşünceyle olan ilgisi aşikar. İkimizin de yani e, düşüncenin değişik şekilleri problematikleriyle olan ilgisi aşikar ama biz tarihsellikle de ilgileniyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla bu e, tarihsel bağlam biraz evvel söylediniz ya hani dini hayatları, siyasi görüşleri, e, yaşadıkları toplumun kültürel e, haritası bu bağlamlar neden bu kadar önemli? Ya da işte ben bunu hani e, şaka olsun diye yazmıştım ama sorayım size yine de ya da biz ikimiz mesleki deformasyondan evet. mı mumuzları biz, yani tarihselliğe bu kadar evet. e, anlıyorum. Yani. Evet. Şimdi mesleki deformasyon tabii çok kaçınılmaz oluyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Hep her gün haşır neşir olunca bir mevzuyla o düşüncenin ve yaşamın merkezine odana taşınıyor. Ama bir de bu taraftan şöyle bir bakış açısına da isterseniz şeyi davet edelim şu taraftan bakmaya. O da şu olsun, insanın yani kişilerin ve toplulukların nasıl düşündükleri, nasıl davrandıkları, ileriye yönelik tasarımları, geçmişe yönelik anlamlandırmaları boşlukta cereyan etmiyor elbette. Yoktan hiçten bir anda pat diye ortaya çıkmıyor. Onların hep bir hikayesi var. Bu hikayenin hikayesini anlatıyoruz biz aslında. Doğru. Onu anlamaya çalışıyoruz. Yani hiçbir şeyin sebepsiz yere bir hani sebepten buradan kausalite e, e, anlamında nedensellik bir nedensellik evet. Nedeni olmaksızın bir ıı, illiyet bağı kurulmaksızın ortaya çıkan bir şey yok. Bunlar ekonomik şartlar, bunlar hukuki şartlar, kültürel, dini, teknolojik şartlar ve ve felsefi, düşünsel şartlar. Yani felsefeden buradaki kat, kastım teknik felsefe değil. Yani yani Düşünüp taşınıp anlam arama gibi edebi Çabası. sanatsal sahipler bunların hepsi efendim birbiriyle girift bir şekilde birbirine girmiş ve birbirini nedenleyen mevzular. Kesinlikle. Onların içinden birini çekip çıkarıp asıl sebep budur diye gösterdiğimizde sanki bana öyle geliyor, buna katılanlar da olacaktır. Ee, sanki e, kestirme ve kolaycı bir açıklamaya gidilmiş olur. Bu doğru değil gibi gözüküyor bana. Karmaşık bir yapı ama bu söylediklerim e, hani... Eleştirilme eleştirilebilir de iyi de olur eleştirilmesi. Zaten açıklamalar da var. Yani hani düşünce tarihinin metodolojisi tek pare bir metodoloji de değil. çeşitli ekoller var düşünce Doğru, Hatta Doğru. anlatımı büyük anlatıları reddeden ekoller bile var. Mikro Doğru. düzeyde çalışan, ne bileyim ben e, yapısal çalışan. Hmm, e, Büyük dönemler halinde çalışanlar, süreklilik ve kopuş üzerine çalışanlar, çatışma üzerine çalışanlar. Her hep yani yani. farklı farklı ekol ve yöntemler. Hepsi de çok değerli ve şeyin içinde yer alıyorlar ama düşünce tarih, tarihi içinde. içinde yer alıyorlar. Efendim. kesinlikle kesinlikle. Hmm. Şimdi e, sizi e, bu bahsettiğiniz konuları sizin kendi akademik tarihselliğiniz içinde değerlendireceğim bir soru var ama Hı -hı. önce bir müzik arası vermek istiyorum. Elbette. Ee, Elbette. Sizin u uzay meselesine olan oh. ilginizi herkes bilir. Evet. Ee, ben bir şarkı seçtim. Sam Ryder'ın Spaceman şarkısı. Ah seçtim. ne kadar güzel. Çok harika bir seçim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, onu dinliyoruz. Sonra geri döneceğiz. Evet müzik aramızdan sonra geldik. Benim Kaan hocaya e, bu bir önceki soruda e, bahsettiği konularla ilgili olarak kendi çalışmalarının bütünselliği üzerine bir sorum olacak. Çünkü Kaan hocamız Antik Mısır, Antik Yunan'dan Kant, sonra Heidegger'e uzanan bir yelpazede çalışma ilgilerine sahip. Hı -hı. Şimdi benim soracağım şey madem böyle bir düşünce tarihi bütünselliğinden bahsediyoruz, kendi çalışmalarını birleştiren bir problematik, bir entelektüel kaygı, bir tema olduğuna eminim ben ama hocamız bununla ilgili ne diyecek çok merak ediyorum. Evet. Ya çok çok güzel bir soru teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkıdan sonra çok güzel bir soru ee, güzel oluyor. Derya Hocam'la bizim bu akademik işbirliğimiz hep verimli bir e, işbirliği oluyor. E, devamı hep gelecektir ondan çok eminim olsun da böyle şeyler. Kesinlikle e, hocam davet ettiğiniz için de teşekkür ederim bunu demin başta söyleyememiştim burada bulunmak benim için bir şeref Her çok zaman. değerli bir yayın kuruluşunda çok kıymetli bir programda yer alıyor olmak benim için hakikaten onurlu bir olay sağol var ol hocam Sağ. şimdi benim şahsi şeyim hikayem içerisinde az önce de belirttiğin gibi uzun bir kronoloji söz konusu ve çok geniş bir yelpaze var bir bir iki bu yolda devam ettim ve kendimi de revize de ederek geldim neyin peşindeyim malum üniversitede çalışıyoruz akademik kariyer içerisinde akademik bilim insanı olarak düşünce insanı olarak yaptığımız üniversitedeki faaliyetlerde belirli e, ürünler ortaya çıkıyor. Bunlar teknik ürünler diyeyim ben bunlara. Teknik çalışmalar. Bir ama genel olarak yani bir öğretici, e, bir öğretmen vasfı içerisinde hem üniversitede hem de bazı bazı noktalarda da işte ka kamuoyuna yönelik bir e, vazifemiz va var ise e, onun da bir karşılığını bulması itibariyle bir Büyük bir resim oluşturmaya, bu büyük resim içerisinde süreklilik arz eden meseleleri öne çıkarmaya çalışıyorum ben. Ee, çıkarmakta olduğumu keşfettim, öyle değil. Meğerse ben böyle bir şey yapıyormuşum diye. Ben bunlara e, kadim meseleler dedim en son kitapta. E, kadim meseleler... Yanlış anlaşılabilir mi diye de endişe ediyorum. Hani böyle mistik bir takım şeylere mi, ezoterizme mi kayıyor bu tartışma diye. Yok yok ondan değil. İngilizce'deki ancient dediğim yani çoktan beri olan epey eski evet. konular anlamında söylüyorum evet. bunu. Bu kadimliği. Kelimenin de kök anlamı o zaten. Düşünce tarihi içerisinde insan türünün, insanlığın düşünce tarihi içerisinde Belirli meseleler var. Bunlar şu ya da bu şekilde ıı, özetlenebilir ve cevaplanabilir veya cevaplanmaya çalışılabilir meseleler. Onlar başka ama hep öne çıkan bir, bir takım mevzular var. Bu mevzulardan bir tanesi benim düşünceme göre zaman mevzusu. Zamana ilişkin anlayışta çok eskiden beri gelen bir takım ıı, ıı, ne diyelim... Ee, düşünce gelenekleri var. Bunların izini sürmeye çalışıyorum. Tabii hemen Heidegger olduğu için hemen buna bağlanan varlık meselesi var. Varlık meselesi. Ee, bu varlık meselesini de incelemeye çalışıyorum ve bunlar birbirleriyle nasıl besleniyorlar? Hep eski zamanlardan, eski Yunan'dan, eski Mısır'dan, Mezopotamya'dan diye. Bir de hani erişebildiğim kaynaklar tabii. Başka kültür çevrelerinin yok mu onunla bir düşünceleri var. Ama ben şahsen erişemiyorum onlara dil bilgim yetersiz çünkü. Yani Çin kültürüne hakim olamıyorum. Hint kültürüne hakim olamıyorum. Afrika'nın pek çok kültürlerine hakim olamıyorum. O, o kadar şeyim yok, birikimim yok çünkü. Hakim olabildiğim kadarıyla. Elimden geldiğince, aklımından erdiğince bunları yapmaya çalışıyorum hocam. Evet hocam, zaten hiçbirimiz bu şey kadim meseleler meselesinden hani kelime olarak omnipotent değiliz zaten. Evet. Hani evet. hani her şeye hiç hiçbir akademisyenim böyle bir şey yok yani özellikle düşünce tarihi çalışanların. Hepimiz, efsanerin evet. evet. brodeldi. Analoglu. biz bir toplu iğneyle hani evet. e, bir takım şeyler kazılar yapıyoruz evet. her Buyur, birimizin yap büyük almaya evet. çalışıyoruz. Evet. çalışıyoruz evet, evet hocam ee, dolayısıyla hepimizin çabası da çok değerli size evet. son bir soru sormak istiyorum ama evet. Evet. E, çok kısa bir süremiz var gerçekten sanırım iki ya da üç dakika düşünce Buyur. tarihiyle Buyur. ilgilenen ve çalışmak isteyenlere Hı -hı. bu kadar çeşitlilikten bahsettik. Evet. Biraz tavsiyelerde bulunur musunuz? Bir numaralı tavsiye. Bir, pek çok kaynak okumaları gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> bu pek çok kaynaklar içerisinde peki çerçeve oluşturacak kaynaklar yok mu? Var. Bilhassa hani beni birazcık tanıyanlar hep duymuşlardır. Peter Watson'ın fikirler tarihi var. E, kitabı muazzam ben çok e, e, severek okuyorum, hala kullanıyorum, hala e, e, şeyde nasıl diyeyim, derslerde de kullanıyoruz onları. Türkçesi de e, son derece e, güzel ve e, işe yarar bir çeviri tebrik ediyorum da bir grup çevirmen yaptı onu. Evet değil mi? Takım çalışması. O. Evet bir takım bir ekip çalışması efendim. Spesifik olarak peki felsefeyle ilgili olabilecek bir düşünce tarihi şeyi genel resmi var mı? O da geçen sene yayınlandı çevirisi bu Randall Collins'in Dünya Felsefe Tarihi'nin oluşumu isimli kocaman bir kitap bu da. E, onu da çok tavsiye ederim. E, e, Demin ki kitap Yapı Kredi'den çıkmıştı. Şimdi söylediğim kitap Alfadan çıktı. bu e, Buradaki kitapta karşılıklı etkileşimler var. Daha bir global bir ölçekte bakıyor ona. Öbürsü ise yine global ölçekte insanlığın ilk başlangıcından gelin şimdi fikirler yani buradaki ayrı zaman o. Evet. Bir takım insan türüne evrimsel yönde katkıda bulunmuş ve o evrimi hızlandırmış olan fiziki ve düşünsel devrimlerden bahsediyordu aslında şey Watson. Bu iki kitap hocam zaten hani bir başlasalar buradan şeyler okurlar. Bir sürü yeni kapılarla kapılar karşılaşacaklar ve Kesinlikle. uzun yıllarca bir serüvene <gülüyor> çıkacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle ve benim hemen hemen her programda bir dileğim olur. Bu konuşmamız başka kapılar açsın hocam ikimize. Başka sohbetlere, başka işbirliklerine. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umarım öyle olur. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Sağ hoşçakalın.